23 Mart, 15 yıl boyunca kulaklarımla ilgilenen doktor, olağanüstü yerinde teşhisleri olan müstesna bir cerrah. 10 yılda beni 6 kez ameliyat etti ve her müdahalesi duyma kapasitemi 15 yıl uzatan kusursuz sonuç verdi. Çalıştığı devlet hastanesinden ayrılmaya karar verince ben de onun maharetinden yararlanabilmek için o zamandan sonra özel bir kliniğe gitmek zorunda kaldım. Ben bu kararı neden aldığımı aldığını anlamayınca fazla uzatmadan bana şöyle dedi. Mali durumdan kaynaklanan kesintiler nedeniyle kamudaki sistem yıkılıp gitmek üzere. İşte bundandır ki İtalya sağlık sistemi son nefesini vermek üzere. Bundandır ki doktorların ve sağlık çalışanlarının yüzde onu enfeksiyon kaptı. Bundandır ki yoğun bakım bölümleri tüm hastaları tedaviye almaya yetmiyor. Zira 10 yıl boyunca yönetenler Cavazzi, Alezina ve şürekâları gibi ideolojik suçluları tavsiyelerine uydular. Bu sahtekarlar köşe yazılarına devam edecekler mi? Bizler, tüm halk, koronavirüs nedeniyle evde kalmayı kabul ettiysek bu şahısların da kamuya hitap etme hakları elinden alınsa çok mu olur? Bu fırtınadan sağ çıkacak mıyız bilmiyorum ama o durumda Özelleştirme kelimesi endlosing, nihai çözüm kelimesiyle aynı yere kaydedilecek. Bu krizin doğurduğu yük finansal ekonomi cinsinden hesaplanamaz. Zararları ve ihtiyaçları bir yarar kriterine göre değerlendirmeliyiz. Sorunu finans sisteminin açıklarını kapamak değil, her bir insanın ihtiyacı olanı güvence altına almak bakımından ortaya koymalıyız. Komünizmi hatırlattığı için, bu mantıktan hoşlanmayan birileri mi var? Tamam, o halde daha modern kelimeler bulunamıyorsa belki daha eski ama daima güzel bu kelimeyi kullanırız. Yıkımla başa çıkmak için gerekli araçları nereden bulacağız? Benetton ailesinin kasalarından, kamu maliyesini kişisel servetlerine dönüştürmek üzere sahiplenmek için siyasetçi hempalarından yararlanan ve Cenova'daki köprüyü üzerinden geçmekte olan 40 kişiyi öldürecek kadar harap halde bırakanların kasalarından. Psychiatry Online dergisinde Luigi Delia'nın zorunlu bir kolektif tedavi uygulaması olarak pandemi başlıklı bir yazısı yayınlandı. Onu okumanızı hararetle tavsiye ederim. Ben burada kısa bir özetle eğitiniyorum. Zorunlu tedavi uygulaması ZTU bir insanın psikik durumunun kendisi veya bir başkası için tehlike oluşturması durumunda söz konusu olur. Ancak aklı başında her psikiyatr bunun tavsiye edilir bir tedavi olmadığını, hatta bir tedavi de olmadığını iyi bilir. Delia kapalı durumdaki bizlere ZTU'dan GTU'ya, yani gönüllü tedavi uygulamasına geçerek, zorunlu olarak koruma altındaki şimdiki durumumuzu bir tedaviye dönüştürmeyi öneriyor. Açıkça söylersek zorunlu kısıtlılık halini başka kimselerin oto analizine, açık bir oto analiz sürecine dönüştürebiliriz. Bunun sadece psikolojik bakımdan daha kesin olmakla kalmayıp aynı zamanda şimdiye dek okuduğum siyasal bakımdan da uzak görüşlü bir öneri olduğuna inanıyorum. Delia daha kesin bir şey öneriyor. Analizin konusu esas olarak korku olmalı. Korku yeri doğru saptanırsa Değişimin motorudur. Jung'un açıkça söylediği gibi korkunun olduğu yerde görev de vardır. Delia böyle yazmış. Korkunun nesnesi nedir? Birden fazla. Hastalık korkusu, can sıkıntısı korkusu ve evden çıktığımızda dünyanın ne olacağına dair duyulan korku. Madem korku değişimin motorudur, yapmamız gereken değişimin bilinçli olmasını sağlayacak koşulları yaratmak. Can sıkıntısı üzerine psikolojik olarak yararlı bir çalışma yapılabilir. Delya'nın dediği gibi, can sıkıntısı apati değildir. Apati, güçsüzlüğe gösterilen rıza, dümdüz ve hareketsizliktir. Can sıkıntısı endişedir, insanın içini kıpır kıpır olmasıdır, tatminsizlik, huzursuzluktur. Uzanıp yatan can sıkıntısı, burada olmamalıyım, bu hiçlikle uğraşmamalıyım, başka yerde olmalı, Başka şeyler yapmalıyım. 14 Avrupa ülkesi sınırlarını kapamaya karar verdi. Birlikten geriye ne kaldı? Birlikten geriye kalan Avrupa ekonomisinin öngörülebilen çöküşünü engellemeye yarayacak tedbirleri tartışmak üzere bugün toplanan Avrupa grubu, Eurogroup. İki tez karşı karşıya. Bunlardan biri basiretsiz İtalyan politik sınıfının anayasalaştırdığı, bilanço dengesini temel alan, o cani mali pakta bağlı kalmadan harcama yapma yetkisini talep eden virüsün en fazla vurduğu ülkelerinki. Hollandalılar, Almanlar ve diğer fanatiklerse hayır diyor. Harcama yapılabilir ama reformları yapmak koşuluyla. Yani, örneğin, yoğun bakım bölümlerini ve hastane çalışanların ücretlerini daha da azaltan bir sağlık sistemi reformu gibi. Bence fanatiklerin fanatiği Fiziği de bu role uygun ve onun gibiler sayesinde gitgide daha fazla ihtiyaç duyulan bir sektör halini alan, bir cenaze levazımatı bürosunda iş arasa iyi olacak olan mezarcı Dubrovskis. Psikoçöküntü Günlükleri Aa! Franco Bifo Berardi Çeviren ve okuyan Selhan Ada